Bismillahirrahmanirrahim Nâris Suresi Mekni Sûr'lerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden Yediye kadar isteyen burası inecek azabı istedi O kafirler içindir Ve onu engelleyecek yoktur Değere sahip Allah katındandır. Melekler de ruhta, miktarı elli bin yıl olan bir günde o derecelere yükselip çıkarlar. Şimdilik sen güzel güzel sabret. Doğrusu onlar bunu uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz. İsteyen birisi inecek azabı istedi, burada inecek azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Aynen harf sözünde olduğu gibi senden çabucak azap getirmeni istiyorlar. Allah vaadinden caymaz diyormuştur. Sen şimdilik güzel güzel sabret. Ey Muhammed kavminin seni yalanlamasına ve çabucak azab istemelerine karşılık Şimdilik sen güzel güzel sabret buna inanmayanlar onun çabucak gelmesini isterler inan ise ondan korku ile titrerler ve onun hak olduğunu bilirler aziz ve olan Allah'tan başka kıyametin vaktini kimse bilemez bu azabın ne zaman geleceğini kimse bilemez gelecek olan her şey yakın ve muhakkak o oku bulacaktır. 8'den 18'e kadar buluruz. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlarsa atılmış pamuk gibi. Hiçbir yakın bir yakınını sormaz. Yalnız birbirlerine gösterirler. Suçlu kişi o günün azabından kurtulmak için Oğullarını feda etmek ister Eşini ve kardeşini Kendisini barındırmış olan sülalesini Ve yeryüzünde bulunan herkesi Ki nihayet kendisini kurtarsın Fakat ne mümkün Çünkü o halis alevdir deriyi soyup kavurandır Yüz çevirip arkasına dönemi çağırır Malını toplayıp kap içinde saklayanı da. Ve bunu subhanahu inecek olan azap kafirler için gerçekleşeceğini söylüyor. Ve o gün gök erimiş maden gibi olur diyerek kıyametin vakıatını bildiriyor. Suçlu kişi o gün azabından kurtulmak için her şeyini feda etmek isteyeceğini, oğullarını, eşini, kardeşini, kendini darındırmış olan sülanesini ve yerinde bulunan herkesi ki nihayet kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? Çünkü o halis, alevdir. Allah-u Teala ateşin şiddetli sıcağını tasif ediyor ve o deriyi soyup kavrandır, buyurur o ateşin Allah'ın kendisi için yarattığı ve dünya diyarında amel etmelerini takdir buyurduğu kendi çocuklarını çağırdığını ve malı toplayıp kap içinde saklayanı da yüz çevirip arkasını dönemize buraya Allah Azze ve Celle'nin sokacağını söylüyor. 19'dan 35'e kadar gerçekten insan hırsına düşkün yaratılmıştır. Başına bir selamlık gelince feryatı basar. Kendisine bir hayır dokununca çok cimridir. Ancak namaz kılanlar müstesna. Onlar ki namazlarında daimdirler. Ve onlar ki mallarında belirli bir hak vardır. Dilenen ve yoksula. Onlar ki din gününü doğrularlar. Ve onlar ki Rabbân'ın azabından korkarlar. Doğrusunlar onlar azabından güvende değildirler. Onlar ki mahrem yerlerini kururlar. Ancak eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları istisna Doğrusunlar onlar bunun için kınanacak değillerdir. Kim de bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanların kendileridir. Onlar ki emanetlerine vahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki şahitliklerini gereği gibi yaparlar. Ve onlar ki namazlarını muhafaza ederler. işte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır. Allah Sübhanahu ve Teala insanın ve insanın tabiatında yer eden kötü huyların mahiyetini haber veriyor. Ve insanın fırsına çok düşkün olduğunu buyuruyor. Ve başına bir fenalık gelince feryatı bastığını, sıkıntı geldiğinde feryat ettiğini, çığlık attığını, korkunun dehşetinden kalbinin oynadığını ve bir daha hayır elde etmekten ümidi kestiğini, kendine bir hayır dokununca da onun cimri olduğunu, Allah tarafından kendine bir nimet verecek olsa, onu başkalarına verme konusunda cimri davrandığını bildiriyorum. Allah subhanahu ve böyle hanlerden bizleri korusun 36'dan 34'e kadar 30 ödenlere ne oluyor ki mi sana doğru dikip bakmaktadırlar sağdan ve soldan halka halk olarak onlardan herkes naim cennetine konulacağını umuyor hayır Doğrusu biz onları O bilip buldukları şeyden yarattık Doğruların ve datıların da buna ederim ki Şüphesiz biz gücü yetenleriz Ki onların yerine Kendilerinden daha iyilerini getirelim Ve biz önüne Geçilecekler de değiliz Bırak onları Kendilerine Rahat olunan güne Havuşuncuya kadar balık oynasınlar o gün dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi hadirlerden çabuk çabuk çıkarlar. Gözleri dönmüş, yüzleri zillet bürümüş olarak. İşte bu onlara vaad olunan gündür. Allah subhanahu reka'yla resimin zamanında yaşayan, onu görüp gözleyen şasirleri reddediyor. Onlar Allah'ın peygamberini hidayetle elçi olarak göndermesine, göz aracı mucizelerle desteklemesine rağmen, yine adamdan kaçıyor, uzaklaşıyor, sağa sola sapıyor, fırka fırka olup bölük bölük, bölük dağılıyorlardı. Allah subhanahu ve ta'ala'nın duyduğu gibi, o halde bunlara ne oluyorlar ki? Öğütten yüz çeviriyorlar. Aslandan öykerek kaçan yaban eşekleri gibi, buyurmuştur. Onlardan herkes naim cennetine konulacağını mı anlıyor? Hayır. Durumları böyleyken Allah'ın yüzünden kaçıp haktan nefret ettikleri halde bunlar naim cennetlerine giremezler. Evet. Rabbimiz subhanahu ve ta'la bırak onları kendilerine vaat olunan güne kavuşuncaya kadar dalıp oynasınlar buyuruyor. Ey Muhammed, onları küfür, inat ve yalanlama halleriyle baş başa bırak. Onlar bunun kötülüğünü öğrenecekler ve acısını tadacaklar. Gözleri dönmüş, yüzleri zillet pürümüş olarak buyuruyor. Allah bizleri naim cennetine koysun, rahmetiyle yargılasın. Elhamdülillahirrahmanirrahim.